Fatir 12. Sohbet 27. Ayetten itibara Evumuzu bildiğe Evumuzu bildiğe Evumuzu bildiğe Hemin Şeytanı Raziim Bismillahü Rəhmânü Rəhim Ve Kulurab Bizidney Ve Fetmen <Sessizlik> Rabbişrah li sadri ve yessiri emri vel uluk deden min lisani yefkahu kavli subhaneke la ilme lana illa ma allamtena innake entel hakim ve ma tawfiki illa billah velekat zeyyenal qur'an lizikr fehel min e, muttekir ''Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin'' ''Velhamdu billahi rabbil alemin'' Evet, 27. ayetten itibaren devam edeceğiz. Bu eğer Allah nasip ederse çok güzel konular var bu 27. ayetle ilgili. Bismillahirrahmanirrahim Elam tera Elam tera Ennallaha enzale minessemai ma'an fe ahrajna bihi semaratin muhtelifen elvanıha ve minel cibali cüdadun Bizun ve, ve humrun muhtelifun elva ve barabibu su'dan. Türkçesini okuyalım inşallah. Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi. Onunla renkleri başka başka muhtelif meyveler çıkardık. Dağlardan da kırmızı, beyaz, muhtelif renklerde ve kuzguni siyah yollar yaptık. Şimdi burada e, bunun meallerine baktım yani e, biliyorsunuz internette birçok siteler var böyle hasenat gibi Kur'an programları var orada bir ayet var ve o ayetle ilgili birçok mealleri alt alta görebiliyorsunuz bunu değişik şekillerde ifade etmişler fakat ben bugün e, Arapça kaideleriyle söyleyeceğim bunun e, yani ben Arapçayı öğrendikten sonra Şeyler çok daha değişti, manalarına daha vakıf olmaya başlıyor insan. Siz de bunun inşallah burada bazı şeylerini göreceksiniz, tesirlerini. Ee, biraz böyle teferruatlı olacak gibi e, ama nihayetinde anlayacağınızı umuyorum. İlk kısmına bir bakalım. Elam tera ennallâhe enzele minessemâ'i mâ'en Şimdi bu enzele kısmına bakmak istiyorum. Ben ilk o etkiledi. Allah'u, Allah'ı enzele indirdi. Allah indirdi. Mine semai ma'en. Şimdi normalde bu cümlenin şöyle olması lazımdı. Enzele ma'en mine semai olması lazım. Bu Arapça bile çalışıyoruz arkadaşlarla. Onlar biliyor ki fiil, fail, meful olarak geçiyor. Yani önce fiil yani Türkçe'ye göre özne. Sonra fail yani yüklem pardon Fiil, fiil. E, fail, failin Türkçe karşılığı özne sonra tümleç şeklinde geliyor. Fakat burada sıralama değişmiş. Yani enzele maen mine semai olması gerekirken mine semai ile maen yer değiştirerek enzele mine semai maen olmuş. Yani mine semai yani gökten semadan kelimesi öne gelerek vurgu oluşturmuş. Şöyle, Arapçada bir kaide var, bu Türkçe'de kesinlikle farklı, Türkçe'de böyle değil. Bir şey ne kadar önce söylenirse, onda o kadar vurgu var manasına geliyor. Türkçe'de ise vurgu, biliyor musunuz bilmiyorum, bir şeyi vurgu diyecekseniz nereye geliyor kelime biliyor musunuz? Yüklemin yanına geliyor. Mesela, ee, Ahmet Dağ'a gitti derken, Burada gitti'nin yanında en yakın dağ olduğu için dağ vurgu var. Yani Ahmet daha gitti. Hmm. Ee, daha Ahmet gitti dediğimizde gitti fiilinin yanına, yüklemin yanına Ahmet geldiği için burada vurgu Ahmet'e. Yani Türkçe'de vurgu ile Arapça'daki vurgu farklı. Tekrar ediyorum Arapça'da ne kadar öne geliyorsa cümlenin başına geliyorsa vurgu onda. Türkçe'de ise yüklemin yanına ne geliyorsa vurgu ona. Buna niçin açıklıyorum bakın. Enzele indirdi. E, suyu gökten dediğinde burada suya vurgu var. Fakat semadan olduğunda ise dikkat çekiyor Rabbim semaya. Bakın suyu semadan indirdi. Semadan suyu indirdi olarak geçiyor meallerin çoğunda. Bu işte Arapça incelikleri hesaba katmayarak bir tercüme olduğunu göstergesi. Bakın bu gözle bakın. Mesela Kur'an meali nokta var. Orada bakın. En yukarıda bir miali var. E, o doğruyu vermiş bu en son şeyde. Bir üstünü söyleyeceğim şimdi. Bunu tekrar toplayacağız. Bir de bu cümle. Enne kelimesinden sonra yani ennallaha diye başlayan kelime de isim cümlesi. Şimdi isim cümlesi, Arapçada iki çeşit cümle var. Bir isim cümlesi, bir fiil cümlesi. Eğer cümle fiille başlarsa, fiil cümlesi oluyor. İsimle başlarsa, isim cümlesi oluyor. Sonuçta e, tercüme edildiğinde mana aynı. Fakat burada bir vurgu var. Bizde bunun e, Mehmet Yağcı Hoca var, Arapça hocamız. O ifade etmişti. İsim cümlesiyle başlarsa bir şey... Orada da faile, yani o işi yapana dikkat çekiliyor. Yani buraya bakarsak, hani burada diyor ya görmedin mi Allah gökten bir su indirdi diyor ya burada. Şunu demek istiyor Rabbim burada isim cümlesi olarak. Hani Rabbim suyu gökten indiriyor ya, hani gökten su iniyor ya, pardon şu, aferin yanlış söyledim. Su gökten iniyor ya, bunu Allah yapıyor Allah, Allah'tan başkası yapmıyor manasına geliyor. Yani bu cümle Arapça birçok farklı şekilde ifade edilebilirdi. Ama Allaha enzele mine semai mayen derken inanılmaz kelimelerde güzel bir vurgu var. Toparlarsak şöyle diyor Rabbim bu ahiti kerimede. Ben suyu başka yerden değil, gökten gökten semadan indirdim. Ve bunu yapan Allah, Allah'tan başka değil. Yani Allah bunu zatıyla yapıyor demek. Bitmemiş. Cümlenin başına bir de enne var ya. Normalde bunun aslı inne. Ee, i̇nneyi çok duyarsınız. İnne Allah'a diye böyle Arapça bilgisi çok az bilen Kur'an ile alakalı olabilir. Burada bir vurgu vardır. Şüphesiz, kesin kez, muhakkak gibi anlamlar var. Normalde inne. Neden enne olmuş yani üstünde üstünde gelmiş? Bu cümlenin sadece başındayken inne olarak geliyor. Cümlenin ortasında olduğunda enne olarak geliyor. Peki cümlenin başında ne var? İşte burası çok mühim. Elemtera. Yani görmedin mi? Şimdi burada ciddi bir ikaz var. Yani şunu diyor. Yani bakmıyor musun? Görmüyor musun? Yani defalarca bu başına geldi. Görmedin mi? Hiç mi görmezsin? Hiç mi dikkat etmiyorsun şeklinde burada da bir vurgu var. Neye hiç neye dikkat etmiyoruz? Gökten yağmur iniyor. Doğru mu bir ifade? Doğru değil. Bakın Allahu Teala burada gökten yağmur indi bile demiyor. Ne diyor? Su yani biz e, bazı şeylere doğuştan itibaren gördüğümüz için bize normal geliyor. Ama diyor ki Allahu Teala bak gökten yağmur olarak senin romantik olarak falan gördüğün şey var ya bu su diyor, su su. allah Teala gökten su indiriyor. Şimdi suyu nerede görüyoruz? Yer çekiminden dolayı yerde görüyoruz. Denizlerde görüyoruz, ırmaklarda görüyoruz, su birikintilerine görüyoruz, bardakta görüyoruz. Normalde bunun yer çekimi dolayısıyla bu aşağılarda. Ya bunu yukarıdan yağması aslında olağanüstü bir şey. Yukarıdan su iniyor ya. Yani rahmet. Hani rahmet diyoruz ya. Bunu anlayanlar işte su, yağmura rahmet demişler. Gökten rahmet iniyor. Yani su da değil. Yani su fakat suyun manevi boyutuyla çok ciddi bir ikram olarak iniyor. Şimdi burada neden sema demiş? Kur'an'ın geneline baktığımızda semavat ve arz diyor. Sema Arapçada senin bu pardon, senin bulunduğun, yaşadığın alana arz deniyor. Senin yani idrakının olduğu alana ne deniyor? Arz deniyor. Ama senin ...bulunduğun yaşam alanın üstündeki, yukarıdaki yerlere ise sema deniyor. Biyolojik olarak, e, pardon, e, coğrafi olarak dünyayı düşünün, yer var. Bir de bunun üzerinde semalar var, yani gökyüzü katları var. Bu kastedildiği gibi aynı zamanda da manevi semalar da kastediliyor. Bu manevi semalar ifadesini hem boyut olarak algılayabiliriz hem de Kur'an'da birçok yerde geçen manevi gök katları olarak şey yapabiliriz. Mesela meleklerin yaşadığı alimi düşünün. Buna ne deniyor? Sema deniyor. Biz bunu algılayabiliyor muyuz? Algılamıyoruz. Daha bizim şu anki semamızda bile, daha bizim şu anda yaşadığı algıladığımız birinci kat semada bile en yakın sema deniyor buna bile burada melekleri göremiyoruz. Bir de özellikle mukarrebun meleklerinin olduğu semayı hiç göremiyoruz. Çünkü bu çok yüksek algı gerektiren bir şey. Maneviyatta bu bilinen bir şeydir. Bir, bu dünyanın e, bu arzı var şu an. Birinci kat sema var ve yukarılarda semallar var. Yedi kat olarak ifade edilen. Bunu hani Adem kıssasında söylemiştik. Cennet katları yani cennete gidildiğinde e, algılanacak olan katlar... Bu dünyada da mevcut ama bizim algılama idrak boyutumuzda değil. Ve o semalardan birisi de 8. kat cennetten sonra olan meleküt alemi denilen sema var. Bunun gibi Allahu Teala'nın yarattığı semalar var. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Biz semadan su indirdik derken de aslında suyun bizim alışa geldiğimiz, kanıksadığımız suyun aslında manevi bir değer olduğunun da ifadesi burada. Ee, biraz sonra tekrar söyleyecektim ama başını söyleyeyim vurgunun açısından. Ee, hani iki deniz vardır dedik ya hatırlıyorsunuz önceki şeylerde. Bunun böyle tasavvufu kitaplarda manevi kitaplarda şöyle bir ifadesi var bunun. Ve ceanna minel mâyi küllü şeyin hay derken Biz canlı olan her şeyi sudan halkettik derken En yukarıdaki yaşamın en başındaki Şu an bizim algılayamayacağımız su kastediliyor orada Yani şöyle bir ifade var Yani böyle çok zor ifadeler var Nasıl basitleştirebilirim diye şey yapıyorum Allah Teala hani ben gizli bir hazine idim. Eee bilinmekliğimi muhabbet ettim derken kün emriyle beraber sistemi halk ettiğinde bütün ve güç kuvvetlere su denilen suyun asıl e, aslı olan bir bahırdan denizden geçerek oluş alemine, tekvin alemine giriyor. Yani bunu şuna benzetebilirsiniz. Prizmayı düşünün. Prizmaya beyaz bir ışık geliyor. Ama muhtelif renklerine ayrılıyor ya yedi renklerine. Bu şekilde ayrılan renkler gibi o e, kendi zatındaki gizli olan tecellilerin prizma gibi sudan geçmesiyle beraber sıfatlarının tecellisi oluş aleminde değişik tezahürler şeklinde gözüküyor. Bununla da bitmiyor. Hani altından ırmaklar akan cennet derken de. Irmağın aslı nedir? Su. su. Altından ırmaklar akan cennet derken de ikinci olarak da arıza geçişten evvel hani yukarıdan aşağı doğru düşünün burada da bir suyun olduğunu haber veriyor Rabbim. Yani iki tane su tabakası var. Birincisi en yukarıda Allah'ın zatına yakın oluşundan tecellilerin ilk başladığı su ikincisi de cennetin altında olan su ve su bizim şu an dünyada algıladığımız su işte bu iki tane su prizmasından diyelim artık boyutundan geçerek e, yeryüzüne inmiş su. Bunun aslı yukarıdaki manevi alemlerde. Nasıl ki biz şu an ışığı görüyoruz ya bu ışığın aslı ne? Nur. Yani manevi alemlerde nur fakat biz bunu bu dünyamızda ışık olarak algılıyoruz. Fakat biz bunu Allah nasip eder de ahirette cenneti şeylerde gördüğümüzde çok farklı boyutuyla algılayacağız. Mesela Nur suresi ne var? Allahu nuru semavati vel ard diyor. Yani arzın ve semanın nuru. Demek ki arzdaki ışık olan nurdan daha farklısı yukarıda. Mesela Einstein'ın ilk Bilim kadarıyla ilk Nobel ödülünü aldığı şey hangisiydi? Işığın hem tanecik modelinde hem de dalga modelinde olduğunu gösteriyor. Yani ışık garip bir şekilde, tırnak içinde söylüyorum, hem top gibi tanecik özelliği gösteriyor. Yani duvara atıyorsun aynı doğrultuda çarpıyor. Aynı zamanda denizdeki o ya da sudaki dalgalar var ya, birbirinin içerisinden geçen dalgalar şeklinde özellik gösteriyor. Neden? Çünkü bu aleme ait bir şey değil. Biz bunun aslını üst alemlerde nur olarak göreceğiz. Fakat bizim bu fiziksel şartlara geldiğimizde iki farklı fiziksel özelliğini gösteren bir yapıya dönüşüyor. Aynı bunun gibi suyunda aslı yukarılarda ama biz bunu bilmiyoruz. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Biz bu suyu diyor bakın yağmuru bile demiyor semadan indirdik derken. Size ikram olsun diye aslı yukarılarda olan bir şeyi sema gibi manevi bir şeylerden aşağıya tenezzül ettirdik, indirdik diyor. Semadan indirdik e, demesi bu. Yani bir ikram, ikram-ı ilahi. Ve de dikkati çekilirse suyun bazı özellikleri var. Su sadece dünyada olan bir şey. Yani sadece değil de mesela dünya, dünya güneş sistemini düşünün. Bir sürü gezegen ve bunun uyduları var. 40 küsür tane deniyor buna. Abdurrahim Beynal gibi 46 mı bir yerde bir şey diyormuş. 40 küsür tane şey var, yapı var. Bunun içerisinde belki de sadece dünyada var. Diğerlerinde de olsa bile dünyadaki yüzeysel olarak söylüyoruz üçü su. Yani dünya haritasından mavi gezegen deniyor. Neden mavi gezegen? Su. Ve Rabbim yani bu suyu nasıl şey yaptı? Dünyaya okul kitaplarının hatırı nasıl oluştuğunu gezegenin bir gaz bulutu demeyi sıcak bir kavram. Ya yani bir anda su geliyor ve şu an romantik olarak masmavi olan bir şey oluyor. Dünyada bile Rabbim suyu ne yapıyor? İkram ediyor. Bununla ilgili konuşacak çok bir şey var ama devam edelim. Zaten ikinci kısmı da bununla çok alakalı. Peki Rabbim bu suyla ne yapıyor? Hmm. فَاَحْرَجْنَا بِهِ ahrajna çıkardık. Bihi, Onunla Onunla dediğine Hizamir'i nereye gidiyor? Hmm. Suya gidiyor. Su ile ne yapmışız? Çıkarmışız. Ne çıkarmışız? Hmm. Semerat semerat hani bir işin semeresini görmek denir ya ürün ve asıl manasıyla meyve demek Fakiha da meyve demek ama semera bir ağacın ürünü yani sen ağacı bir meyve ağacını niye yetiştirirsin? ürünü için ya ürünü olmasa sen nar ağacını niye dikeceksin ki değil mi? Zeytin ağacını niye dikeceksin ki? Yani gölgesinden faydalanmak için de olur ama Sadece gölgesinden faydalanmak için olsa ormanlar kesilip de oraya meyve ağaçları dikilmez. Bütün dünyada hemen hemen aynı şey oluyor değil mi? Sadece gölgesinden faydalanacağın, yeşilinden faydalanacağın için ağaçlar kesiliyor. Onun yerine semeresinden faydalanacağı ağaçlar dikiliyor. Demek ki asıl amaç semere, ürün diğer özellikler olmasıyla beraber bu e, muhtelifen elvanüha elvan, elvan e, renkler demek Türkçe'de de kullanıyor gazoz markası vardı hatta bir şey yapıyoruz bu şey vardı e, renkleri muhtelif yani çeşitli çeşitli e, meyveler yetiştirdik ne ile Suyuz. suyla ama burada ilginç bir ifade kullanıyor Rabbim Ehrajna diyor ihrac fiilini yani çıkarmak fiilini kullanıyor. Haraca çıkmak, ahrac e, haraca çıkmak, ihraca çıkarmak. Şimdi bakın gökten indirirken ne fiilini kullanıyor? Enzele indi, indirmek fiilini kullanıyor. Şimdi toprağa geldi, bizim gördüğümüz yere geldi. Toprağın neresinde? İçinde, hatta altında. Oradan da bakın çıkarmak. Bu sefer de yukarı doğru. Değil mi? Aşağı doğru değil. Yukarı doğru bir fiili söylüyor. Şimdi bu, bunun gelmeden evvel biyolojik olarak araştırdım. Olağanüstü bir şey. Şimdi bize normal geliyor ama bakın ağacı düşünün. Hani meyve yetiştiren bir şey olarak ama kabak ağacını düşünün. Pardon hurma ağacını düşünün mesela. Gördünüz değil mi? Hacca gidenler görmüştür o şeyleri. Ee, onlarca metre boyutunda. Onun en üst dalına kadar su gidiyor arkadaşlar. Fizikleri Ağacın içerisinde mi? hangi pompa var, hangi kompresör var? Hiçbir şey yok. Makinasız bir sistemle o yukarı çıkıyor. Bu nasıl oluyor peki? Biz bugünkü şey fizik bilgilerimizde bunu biliyoruz. Ha, i̇ki burada. Kılca, i̇ki birincisi kılcallık olayından oluyor. Kılcağılık olayı olayını ince böyle boru gibi şeylerin içerisine suyun içindeki bazı özelliklerden dolayı yüzey gerilimi oluşuyor ve oralardan doğru yukarı çıkma özelliği oluyor. Bir de Rabbim suya o kadar çok özellik vermiş ki işte Abdurrahman Bey ile konuştuk enler özelliği var. Diğer sıvılardan diğer moleküllerden farklı olarak... En fazla olan şu, en fazla olan şeyler ya da en az olan şu, en az olan şu dediğimiz Rabbim çok büyük özellikler vermiş. Mesela ilk, e, bu konuyla çıkmadan şunu söyleyeyim. Yani suyu sizin gözünüzle şey yapmak istiyorum, e, farklılaştırmak istiyorum. Bütün sıvılar donduğu zaman hacimleri küçülüyor. Ama su eksi dört derecesine kadar bir büzüşme oluyor. Ha pardon artı 4 derecesine kadar artı 4 derecesine artık donmaya doğru geçerken bir anda ne oluyorsa genişlemeye başlıyor. Bunu buzdolabına benim gibi e, yanılıp da maden suyu koyanlar e, biraz unutunca görmüştü patlatıyor ya şeyi patlatıyor şişeyi patlatıyor. Neden? Donarken hacima artıyor ve bu sıvılar arasında bildiğim kadarıyla tek suda olan bir özellik bu. Mesela doğada bunun ne faydası var? Bunun içinde büyük bir sır var ve bunun izah edildiğini de zannetmiyorum yani fizikte bu neden olduğu bildiğim kadarıyla hala bulunamadı ama bunun doğada bir faydasını görüyoruz mesela kuzey kutbunda görmüşsünüzdür şey gitmedik ama bir e, e, şeylerden belgesellerden izlediğimiz kadarıyla biliyoruz ki su donuyor fakat yüzeyde kalıyor tersi olsaydı ne olurdu biliyor musunuz su dikten itibaren donardı ya suya. o zaman da e, yaşam olmazdı şeylerde ve o suyun erimesi mümkün olmazdı A fakat belirli bir kalınlıkta buz altta yaşam devam ediyor ve yukarısı -50 bilmem kaç derecede olsa suyun altında o kadar bir düşük ısı olmayarak yaşam sağlanıyor. Ta bu bizim bundan faydalanan kısmı. Allahu Teala bunun için yaratmıyor. Özelliği ona vermiyor. Onun içerisinde sırrani öyle bir özellik var fakat biz menfaatleniyoruz. Yani burunu Allahu Teala çok farklı cemali özelliklerde yaratıyor. Fakat biz bununla nefes alıyoruz. Bunun gibi bir şey. Gözyaşı, gözün dış tabakasının mikroplardan korunması ve kurumaması için ama duygulandığımızda ağlıyoruz. Ne alaka değil mi? Yani Rabbimin muradı ile dünyadaki fiziksel özellikler, avantajları farklı oluyor. Birisi ilim, birisi onun hikmeti. Daha boyutunda da sırrı var. Aynen bunun gibi. Şimdi bunları niye anlatıyorum burada? Ehracna bihi diyor ya. Rabbim onunla meyveler üretiyor. Ne demek ki biyolojik olarak meyvelerin üretilmesi sisteminde suyun bazı özellikleri varmış ki bu onun meyvelerin yetişmesine katkıda bulunuyor. Bakın orada bihi demese, onunla demese, ahracna dese semerat olsa birçok biyolojik özelliklerle bu meyvelerin yetiştiğini anlayabiliriz. Ama Allahu Teala özellikle bihi derken suyla derken Suyun bazı özelliklerinden ötürü bu sistemin olduğunu gösteriyor. Mesela biraz evvel işte bunlardan birisi birçok özellik olabilir de benim aklıma gelen şu oldu. Su da hepimiz diyoruz H2O değil mi? İki tane oksijen molekülü, bir tane hidrojen molekülü, bir oksijen, iki tane hidrojen. Evet. Hidrojen, i̇ki hidrojen, i̇ki hidrojen, bir, hidrojen bir, bir oksijen. Farklı mı söyledim? H2O. Tamam. Hasan İki Osman yani. Zingin suyu olur. İki tane evet. hidrojen. hidrojen, bir oksijen. Bu hidrojen atomlarının arasındaki yüklerinden kaynaklanan bazı farklılıklarından ötürü zayıf çekme kuvvetleri oluşuyor. Bunu bir biyolog, benim baldız biyolog onunla konuştuk. Sanki el ele tutuşuyor gibi diyor moleküller. Yani yapışmıyorlar ama el ele tutuşuyorlar ve birbirlerini zayıf olarak çektikleri için... İşte bu ağacın en tepelerine kadar suyun gidebilmesine olanak veriyor. Bu diğer sıvılarda yok belki de çok az olan bir özellik. Rabbim işte suya bu özelliği vermesiyle suyun ağacın en üst kısımlarına ve dallarına kılcal damarlar gibi düşün gitmesiyle beraber meyvelerin yetişmesine olanak veriyor. En azından bu. Ve bunun gibi bilmediğimiz suyun birçok özelliği dolayısıyla meyvelerin yetişmesine olanak veriyor. Bu bir özelliğe, Suyun fiziksel özelliği. Bir de ya bu benim biraz alanıma çok girdiği için bunu teferruatlandırmak istiyorum. Normalde teferruat, teferruatlandırmamaya karar verdim. Akış olsun dedim ama bu alan benim dans edebileceğim bir alan. Daha belki konuşmalarda da olmuştu. Ağaçlar da. Fotosentez denilen bir olay var. Bunlar çok karmaşık şeyler değil. Hatırlarsanız bunu ilkokul seviyesinde öğrendik biz, değil mi? Burada ilkokul, ortaokul, lisede arkadaşlar var. Öğrenmiyor musun fotosentezli meyveler? Yani çok şey karmaşık bilgiler değil. Fotosentez ne? Ağacın güneşten enerji alarak ve de sudan faydalanarak bir de karbondioksit de kullanarak glikoz üretmesi. Yani şimdi glikozu biz yiyoruz değil mi? Şöyle bir bilgi vereyim. Bütün yeryüzündeki mahlukat bir şeye muhtaç enerji açısında. Mesela biz güzel şöyle kuzu bonfile yiyoruz değil mi? Onu yiyoruz. Enerji alıyoruz. Peki o kuzu nasıl onu elde ediyor? Yeşili yiyor, bitkiyi yiyor. Bütün besin zincirleri nihayetinde bitkiye gider. Bitki enerjisini kendi kendine üreten tek şey grubudur, mahlukat grubudur. Ya arzla. Hem kendi enerjisini kendi üretir, hem de başkalarına enerji sağlayacak mekanizmalar üretir. Bunun en başında da glikoz gelir. Glikoz molekülü de karbon atomu, oksijen ve hidrojenden oluşur. Karbonu nereden sağlıyor? Karbondioksitten sağlıyor. Havadan karbondioksit alıyor biliyorsunuz. Karbondioksit'i alıyor. Diğer yapısında bulunan oksijeni ve hidrojeni de neden alıyor? Sudan alıyor. Eğer su olmazsa bu sistem gerçekleşemiyor. Ne kendi enerjisini üretiyor ne de bütün mahlukatın enerjisini sağlayabiliyor. Yaşam döngüsü biter. Şimdi benim aklıma şu geldi. Ben güneşin bu alanda çok etken olduğunu biliyordum. İşte biyolojik olarak bunu şey yaptım Güneşten de faydalanıyor Fakat güneşten elektron almak faydasını alıyor Yani enerjiyi alıyor Şimdi biz bütün enerjiyi glikozdan Ve glikozun altyapısındaki ATP denilen bir şeyden alıyoruz Fosfat bağlarının kırılmasıyla Fakat bitki bundan faydalanmıyor ya Enerjisini nereden alıyor biliyor musunuz? Güneşten alıyor yok Güneşten alıyor Yani biz aslında neyi yiyoruz biliyor musunuz? Güneşi yiyoruz. <gülüyor> evet, o nurla beraber, ee, nurun bir alt boyutu simgesi olan biraz sonra oraya anlatacağım inşallah. Onu alıyoruz. Fakat bu bile değil. Eğer su olmasın var ya, bitki bunu da yapamıyor. Mesela biz ortaokulda bir deney yapmıştık, şeyi fizlendirmiştık çimleri. Fakat karanlık bir odaya koymuştu. Bakın güneş yok. Yine de çimlenmişti bir karış kadar büyümüştü. Yani ışık olmasın yine bu olay oluyor. Ama sulamasan o fasulye tanelerini, tohumlara hiçbir hayat olmuyor. Rabbim diyor ki işte birinci etken su. İkinci etken güneş. Hatırlıyor musun biraz evvel söylediğim ayeti? Ve cealna minel mâyi küllü <gülüyor> şeyi hay. Biz hay olan, canlı olan, dire olan her şeyi sudan halk ettik. Bunun tasavvufi yaratısal şeyine giderseniz bakarsanız ki birinci olarak dedik ya Allah'ın yaratma emrinde ilk nereden geliyor? Su denilen yani o alemin suyu neyse ama denizde deniyor ona tasavvuf kitaplarında görmüşsünüz. O denizden çıkıyor. Yani daha zatî bir olay. Yaratma sisteminde aşağı doğru gidilince bunu Adem kıssalarından hatırlarsanız. Cennetin en üstünde en büyük nimet olarak ne vardı? Cemalullah vardı. O Cemalullah da yeryüzündeki onun göstergesi güneştir. Şimdi bitkiye gelelim. Güneşten mi birinci olarak faydalanıyor? Sudan mı? Sudan. İşte ayet şey diyor onunla. Bak meyveler çıkar diyor. Rabbim etken olarak onunla çıkarırız diyor. Demek ki su güneşten daha etken. E güneşin biraz evvel ne olduğunu söyledik. O muhteşem şey olduğunu söyledik. Ama demek ki suyun yeri yukarılarda zata daha yakınmış. Zaten mi ipucu olarak vereyim. Hani Adem Hz. Adem neden cennete indirildi kısmında ne yaptı ki cennete indirildi kısmında da bu bir işaret aynı zamanda cevap olarak bir işaret. İpuçlarını bu şeyde verelim. Şimdi devam edelim ya konuşacak o kadar çok şey var ki bu sıkmıyor değil mi hoşunuza giden şeyler oluyor. Yoksa okuyup geçerim gökten su indirdi onda meyveler çıktı ne güzel falan ama böyle sanki bilmiyorum daha Kur'an'ın içerisine gerek oluyor. Eğer Bekir Bey biraz daha derse erken gelseydi orada Arapça bazı şeyleri kullanarak orada vurguları görürdü ama tam durum daha sonra kurban sohbetinden dinleyerek o ilk 5-10 dakikadaki Arapça cümle kuruluşlarının öncelikleriyle ilgili bu ayetteki sırları oradan şey yapar inşallah. Cenab-ı Hak hayranımız artıyor bu şekilde. Aynen, Aynen öyle. Zaten biraz sonra göreceğiz. Diyor ki, bakın mesela 29'da gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar hak yolunda sarf edenler asla zarar etmeyecekleri bir ticaret ümit edebilirler derken birinci sırada Allah'ın kitabını okuyanlar diyor. Bakın ikinci sırada namazlar. Yani bu, bu bize anlatılmayan şeyler yeterince belki de bu devirde böyle olması gerekiyordu. İdrakın biraz açılması gerekiyordu. O da Rabbimin şeylerinden birisidir ayrı. Bir şey daha söyleyeceğim burada. Emtere enallaha derken bakın burada Allahu Teala gökten su indirirken zatının ismini kullanıyor. Ama suyu e, biz su ile meyveler çıkartırız derken de bakın ehracna diyor. Biz çıkarttık diyor. Yani birinde Allah ismi direkt kullanılıyor, birisinde biz diyor. Maalesef bu kitaplarda tam anlaşılmadığını düşünüyorum. İkinci vurgunun birinciden daha kuvvetli olduğunu söylemişler. Bu da çok büyük tefsir kitapları da var ama bence mantıklı değil. Çünkü koskoca suyun biraz evvel o şeyini anladı konumunu anlattı. İkram olarak aşağıya indirilmesi mi daha büyük bir şey? Yoksa yeryüzündeki fiziksel kanunlar mı daha kuvvetli azimle? Elbette ki suyun indirilmesi. Daha azametli olan Allah'ın bilgi Allah'ın zatının ismi var bir de biz diyor. Ama ne hikmetse işte ben ve biz konusu Kur'an'da geçen yeterince anlaşılamadığı için burada azamet bildirmek için biz dedi diyor benim bildiklerime uymuyor. Tabii ki ben cahilim yani daha farklı bir şeyler olabilir. Fakat benim bildiğim kadarıyla şöyle ben dediği zaman Allahu Teala bir zatı zatıyla söylüyor ben yaptım diyor. Ama biz biliyoruz ki Allahu Teala bir zatıyla iş görüyor, bir de sünnetullah'ıyla iş görüyor. Allah'ın kendi kurduğu sistemiyle iş gördüğü zaman buna melekler de dahil o zaman biz diyor. Aynı bir devlet başkanının ben yaptım diyor. Bir de ama devlet sistemiyle beraber yapması. Ya yani devlet sistemiyle beraber yaptığında kendisi de yapmış olmuyor mu? Oluyor. Ama sistemle olduğu zaman biz. Bir de o var, o hı hı. o yaptı diyelim. Bir ben de o yaptığı var, o Huya gidiyor, o Huya açıklamayayım şimdi girersek çıkar, <gülüyor> çıkamayız. Demek ki yeryüzündeki sistem Sünnetullah'ın göstergesi. Yani Allahu Teala fiziksel kanunlarla, kendi neredeyse kendi kendine işleyen öyle bir sistem kuruyor ki sistem kendi kendini götürüyor ve yaratmanın şeyi olarak gözüküyor. İşte bu e, ateist denilen kimseler ya da doğrusu materyalist kimselerin yanıldığı öyle. Allahu Teala o kadar muhteşem bir sistem koyuyor ki kendi kendini öyle bir işliyor ki insanlar işte hataya kapılıp ya Allah'ı göremiyorlar onda. <gülüyor> yani doğa yaptı diyorlar görüyor musunuz doğa şeyi böyle bilmem ne yani ama sistem hani e, onlar ne yapsın sistem o kadar mükemmel ki <gülüyor> hataya düşüyorlar. Hayır ama Müslüman olan bizler ne yapıyoruz o sistemdeki Allah'ı görüyoruz. İşte zaten imanın güzelliği. Yani biz içindeki beni görüyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah nasip ediyor bunu bize. İman ile beraber. Bunu da işte şeydeki işte bu hani okuyup geçmeyelim diye hani Allah diyor orada bir de orada biz diyor. Bunun şeyini göstermek istedim. Demek ki koskoca muhteşem aziz olan suyun Yeryüzüne ikram olarak indirilmesi ancak Allah ile oluyor. Zatının ikramı ile oluyor. Görmedin mi bunu diyor. Niye o gözle bakmıyorsun? Niye yağmur yağdığı zaman eyvah bugün de mi hava yağışlı ya? Çarşıya pazara çıkamayacağız diyenler gibi niye bakıyorsun? Eğer Allahu Teala bunu rahmet üzerine indiriyorsa bil ki o çok büyük bir ikram. Sen bu olaydaki Allahı da mı görmüyorsun? Rahmet olarak görsen bile Allahı ıskaladığın daha aşağı yine hatalısın. Elam teram, lem bir de biliyorsunuz cahdi mutlak Arapçada hiç mi görmedin ve görmüyorsun hala? Kesinlik bildiren bir geçmiş zamandır. Ve sonsuza kadar devam eder o olumsuzluk. Hala mı böyle yapıyoruz? Niye böyle yapıyoruz? Sita Efendim? Sita işle bir soru. dediniz? Staişle bir soru soruyor. Yani. Sita işle evet. bir soruyor soru yani. Görüyor musunuz? Ayetleri bir okuyup geçiyorsunuz. Bir de baktığınızda neler veriyor? Yani imanı kuvvetlendirici, Allah'ın Arapça gramerine yüklediği özelliklerle mübin olan açıklayıcı Arapçayla ne türlü e, burada şey var. Tabii bunlar görebildiklerimiz göremediğimiz daha burada ne hazineler var ne derinlikler var. Allahu u Teala bunları bize açsın. Açtığı kadarıyla da Allah'a yakın olanlardan eylesin ey hmm. inşallah. Bu semerat muhtelifan elvanuhu derken de şunu diyor. Yani toprağı görüyorsun kahverengi bir toprak. Ağacı görüyorsun ama kırmızı, yeşil, sarı değişik değişik renklerde bir şey. Ya ben o çocukken çok merak ederdim. Ya nereden geliyor bu renk? Domatesi düşünün ya kıpkırmızı. Toprağa bakıyorum kahverengi bir şey. A alıyoruz yani sır gibi ya olağanüstü bir şey. Değişik değişik o renkleri nasıl veriyor Rabbim? Yok orada yok o. Önce yeşil oluyor. Aynı Söyledim. karbon, aynı oksijen, aynı hidrojen. Öyle bağlanıyor, su oluyor, öbür türlü bağlıyor, evet. gikopen oluyor, kırmızı renk oluyor. Evet, yani aynı karbon, aynı oksijen, aynı hidrojen öyle bir araya geliyorlar ki şeyler oluşuyor. Bir pazara gidin. Mesela bir abimiz var diyor ki, e, pazara gittiğimde diyor ben diyor, alışveriş edemiyorum. Alışveriş ettiğimde de onu yiyemiyordum diyor. Yani bu hayran kalıyor. Aman Rabbi, bunlar ne çiçek gibi. İçini açıyorsun bakıyorsun. Yani pazar alışveriş yeri değil. İnsanların birbirine kazıplanmamak için bulundukları yer değil. Allah'ın nimetlerinin temaşa yeri. Hatta sahabe efendilerimiz gibi birbirine haber verilenmiş. Hadi pazara gidelim. Bizim mantıkla değil. Millet alışverişe dalmış Allah'ı unutmuş ya. Allah'ı unutulan yerde zikredelim Allah'ı ki. <gülüyor> e, nice şeylere kavuşalım diye subhanallahü ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber bakıyorlar böyle la havle ve kuvvete illa la ilahe illallah muhammedun resulullah yani zikir alanı haline getiriyorlar Peygamberimiz ne diyor size yeryüzü mescit kılındı diyor namazı biz sadece tekbirle sağa sola selam arasında olduğunu zannediyoruz ama sahabi efendilerimiz bütün yaşamın içerisine koymuşlar Evine aldın, hapur hapur götürmek yerine nefis biliyorsunuz hop diye çekiyor ya, bakıyorsun içinde neler var, görüntüsü nasıl, hiç portakalı şöyle bir kesip bir baktınız mı ya? Nasıl aşıklanıyorsunuz böyle sapsarı bir şey, sulu sulu. O kiviyi kesiyorsunuz ortadan, neye benziyorsun? Ben irise benzetiyorum göz bebeğine. Allah alem araştırılsın, nerede çıksın, göze şifadır o. Domatesi kesiyorsun, böbreğe benziyor kesitlere. Her yiyecek bir şeye benziyor. Ehli ilim bu şekildeki ledünli şeylerle onun nereye faydalı olduğunu anlarlarmış. Akşemsettin Hazretleri'ne Lokman Hekim'de buna benzer ilimler varmış ki bunun babası da Hazreti Süleyman biliyorsunuz o Süleyman şeyinde anlatmıştık. Bir e, yani işte Rabbim ilimi öyle öyle öyle bir bir içerisinde şey yapmış ki neler var ya bitmeyecek konu. <gülüyor> tekrar eski günlere döndüm. Burada muhtelif an, elvan eden muhtelif renkler derken bir şey dikkatimi çekti. Bunu araştırın. Her çeşit, her renk, pardon, her renk meyve var. Bir renk meyve yok. Beyaz, mavi. Mavi. Bunu bir düşünün. Niye mavi? Her renk var da niye mavi yok? Ama işin bir tarafı mavi çiçek var. Nerede de olsa var. Firuze çiçeği var biliyorsunuz mavi yani. Ama mavi meyve. meyve yok neden düşünülebilir yani bunun fiziksel bazı şeyleri var 3 renk mi? şeyi var plast var sarı kırmızı turuncu bildiğim kadarıyla bunların değişik şeyleri ne oluşuyor bundan ama bunun elbette hikmetsel bir sebebi vardır bunu bir tefekkür malzemesi olarak ortaya sunuyorum evet devam edelim ve minel cibali dağlardan cüdutlar yaptık Cudut yol demiyor. Dağlar arasında kendiliğinden oluşmuş yollar. Bunların renklerini söylüyor Rabbim. Bizun, bu beyza var biliyorsunuz. Beyda renkleri. Benim kızımın ismi de beyza. Beyaz demek. Be beyazmış şeyler. Beyaz yol nasıl oluyorsa bilmiyorum. Ve kumrun kırmızı. Siz kırmızı yol gördünüz mü? Bilmiyorum işte bu ayet biraz garip. Beyaz da var. Tamam, tamam. onla diyelim. Muhtelif an ha. renkleri de muhtelif muhtelif yani bak sadece kırmızı beyaz da yokmuş renkleri de muhtelif muhtelifmiş <gülüyor> ve garabib bu Sudan sud sevde biliyorsunuz kara sevda diyorlar da siyah demek sevde ismi esvet hacirul esvet siyah buradan geliyor sud e, garabib de bu garb kelimesinden geliyor. Hani güneşin batması var ya bir şey güneş battığı zaman ne ortaya çıkar? Karalık ortaya çıkar. Çok koyu karalık manasında geliyormuş. Yani Rabbim yalnız bunu söyleyeyim saatlerce araştırdım bunu. Bu ayeti pek anlaşılamamış. Hatta ruhul beğen var ben çok faydalanıyorum. O şunu demiş bu bunu demiş gibi ifadeler var. Burada kastedilen dağların renklerinin muhtelifliği mi? Yoksa dağların aralarındaki o yolların renklerinin muhtelifliği mi? Bunu tam karar e, verememişler. Çünkü Rabbim niye yolların renklerine dikkat çeksin ki? Yani şeyi anlıyoruz meyvelerdeki renkliliği ama dağların yürüyüp gittiğin yolların renklerini biz buradan Allah Allah onlarda mı farklı ya? Kırmızı yol mu var beyaz mı yol diyoruz? Mesela ben bunu şurada gördüm. Uçakla giderken ben aşağı bakmayı çok seviyorum. Ben havacıyım. Paraşüt ile uğraştım. Yelken kanatla uğraştım. Çok aşinayım onlara. Aşina olmam, alışık olmam lazım ama hep cam kenarından alırım bileti burnum yapışık böyle giderim. Hatta onunla böyle e, ikramları bile kaçırdığım olur. Böyle bakarım. Dikkatimi çekiyor bu ayet. Hani o kırmızı beyaz yollar yukarıdan baktığınızda çok net algılıyorsunuz. Fakat biz daha yeni uçaktayken o da kaç kişi pencereden aşağı bakıp da kaç kişi bu gözle bakarsa görüyor. Yıllarca çölün ortasında dolaşmış olanlar bu acaba renklere Rabbim niye dikkat çekiyor düşünmedim değil doğrusu. Bir de muhtelif renkler diyor o kırmızı siyah şeyi niye ayrıca vurguluyor? Evet şimdi meyvelerdeki renk çeşitliğini düşün. Aynen burada e, muhtelif renklerde derken aynı kelimeyi kullanıyor. Sanki meyvelerde çiçeklerde olan renk çeşitliliği gibi Dağların içerisindeki yollarda da sanki çeşitlilik varmış gibi burada bir vurgu var. Yani bu garip bir ayet. Anlaşılmamış ayet. Hemen öyle geçip gitmemek diye düşünüyorum. Benim aklıma şu geldi. Yol deyince arkadaşlar, hani biz onları yollarımıza iletiriz diye bir ayet-i kerime var ya, Allah diyor. Sırat-ı bir tane olmasına rağmen, her fıtratı insan boyutunda her insanın fıtratı kadar Allah'a gitme yol farklılıkları var. Tekrar söylüyorum sıratın üstteki bir sistem olarak bir tane olmasına rağmen her insanın çeşitliliği kadar yol farklılığı var. Neden? Herkesin karakteri farklı. Herkesin ırsi özellikleri farklı. Herkesin genetik özellikleri farklı. Ve herkesteki esma terkipleri farklı. Esmalar bakın renkler bir ayet var biliyor musunuz? Sıbgatullah diyor. Allah'ın boyası. Buradaki Allah'ın boyası tasavvufi olarak esmalara denk geliyor. Yani her esmanın farklı bir renkle ifade edilmesi söz konusu. Şimdi her esmanın rengi farklıysa ve her insanda bu esma terkipleri farklıysa renklerin farklılığı da söz konusu olacak. Bu da gidişteki yolların muhtelif renklerde olmasını göstergesel. Bu neyi işaret ediyor biliyor musunuz? Dayatılıyor ya illa şu yoldan gideceksin diye. Evet. Bunu anladınız. Ya adamın fıtratı farklı. Evet. Nasıl oradan gidecek? Bir tane tarikat yok. Yol farklılığı var. Haniflik konusunda bunu çok işledik. Şirket gibi herkes benim şirketime geldi dersen olmaz. Herkesin fıtratılığı farklı. Bu Bakara suresindeki şeyi yaptık. Musa Aleyhisselam asanı vur dedik diyor. Kayaya vurdu. O iki tane pınar fışkırdı. Herkes meşrebini yani içtiği yeri bildi. Bu tasavvuflarda ne var? Meşrep farklılığı var. Demek ki 12 tane ana meşrep farklılığı olmak üzere her insanın esma terkibinin farklılığınca Gidiş yolu var. Farklılığı var. Kırmızı, i̇şte bence Allah'a şey. alem buna işaret ediyor. Ama demek ki 3 tane temel yol varmış. Beyaz, kırmızı, kırmızı, kırmızı ve koyu siyah. Koyu, koyu siyah. Bunun dışında da muhtelif, muhtelif renklerde gidiş farklılıkları varmış. Beyaz biliyorsunuz istiareye yatıldığında <gülüyor> gözüktüğü gibi daha Allah'a bir yol. Kırmızı tasavvuta <gülüyor> pek sevilmez. Peygamberimiz kırmızı hiç giymediği söylenir. Daha dünyevi daha nefsani arzuların olduğu bir gidişat. Siyah da burada kuzgunu siyahtan ne olduğunu anlayabiliyoruz. Karga var ya kargaya bu e, e, garabi kökünden e, garup deniyormuş. Yani kargaların gittiği yol manası da olabilir. Kar, e, buna benzer de üç tane ana yol olmak üzere muhtelif renklerde yollar varmış. Evet, yazan okunuyor. Bir ayeti ancak işte Kusura bakmayın. Hakkınızı helal aynen, edin. Ee, Allahu Teala bize yeryüzünde kanıtsadığımız, aleni olarak gördüğümüz şeylerin aslında Allahu Teala'nın bizzat ikramıyla olduğunu anlama yetisi versin inşallah. Çünkü böyle olursa gizlenmiş olan sünnetullahın içerisinde Allah'ın zatını bizzat müşahede ederiz de Herkesin kaybolduğu gibi bu materyalist dünya sisteminde kaybolmayız. Allah'ı yaşarken algılayan farklılığınla olan ve bununla da yakınlığına gidenlerden olmayı nasip etsin inşallah. allah Teala herkese fıtratı ölçüsünde terki bölgesinde de değişik Allah'a gidiş yolları vermiş. Bize de fıtratımıza en uygun yola, olan yolu nasip etsin ve asıl yol olan sıratı müstakimle bize hidayet etsin. Hidayet etmekle de kalmasın. Bizi orada sabit kılsın. Sabit kılmakla da yetmesin. Biz hidayet edenlerin hidayetini artırırız diyor. Hidayet nihayet Allah'a ulaştırır. Allah'a en güzel, en yakın şekilde giden yolu bize nasip etsin Allah. Amin. Sadakallahul ve ahuru davahum enil Rabbi rabbil alemin el fatiha.